İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Özkay. Efendim merhabalar. Tanju. Memnun oldum. Müzik 2'ye ayrılırın 18. bölümünde Açık Radyo 94.9'da yine olağanüstü müziği şey çalmak buradayız. 18. bölüm ya. Evet. Biz eşit olduk mu yoksa bizim 24 Pro... mu olmamız lazım? Yok yok 18. Radyoculukta 18'miş. Anladım. Didem Türkçe sordum ben. 18 dedi. Sodoboz. Bugün... Sodoboz <gülüyor> evet. Bunun detaylarına sonra gireceğiz. Eee... Bugünkü konumuz çok heyecan verici. Deniz canavarları. O süper. Tam benim konum yani. Nereden aklına geldi diyeceksin. Nereden geldi? Geçenlerde ekşi sözlüğe bakınıyordum. Ayıptır söylemesi. Ben de ekşi sözlükte yazarım. Çok uzun zamandır bir şey yazmamakla beraber. Kendi eski yazdıklarıma baktım neler saçmalamışım diye. Dehşet veren deniz yaratıkları başlığı altına entarisiyle yüzen teyzeler yazmışım ben. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş şey. Bana hep dehşet vermiştir gerçekten de Dediğim ki bu hafta o zaman e, Deniz Canavarları Konusunu işleyelim e, Bugünün son şarkısı da Bu hafta içinde benim dinlediğim albümlerden Bir Yalnız tanesiydi bu Dinleyicilerden ismi Deniz olanlar lütfen alınmasın Tabi burada bahsettiğimiz Büyük su kütlesi evet. olan Deniz Bugün çalacağımız son şarkıda Bu Deniz Canavarları temasını belirlerken Tuz biber oldu çünkü Adı dev mürekkep balığı Ama o şarkıyı dinlemek için yaklaşık 50 dakika 55 dakika kadar Beklemeniz gerekecek ee, Bugünün programına girmeden önce Mürekkep balığı 8 bacaktan Mürekkeptir değil mi? Evet aynen öyledir ee, Bugünkü programa başlamadan önce Geçen hafta Ve dinleyicilerimiz e, Hakkında ufak Bir iki anonsumuz var Geçen haftaki programımızda e, Dışkı Yemek, <gülüyor> saçma sapan konusundan bahsetmiş bulunduk. Bütün bunları da e, siz olağanüstü bir şekilde tekilaya bağlamıştınız. E, agave kaktüsünden ve içindeki kurttan bahsetmiştiniz. Kurttan da işte o kaktüsün içinde yaşadığı için agave kurdu diye hmm. bahsetmiştiniz. E, bu konuda hassas, e, bu hassaslığına da hayran olduğumuz bir dinleyicimiz. Sayın Tonguç Vural kendisine de bir kere daha teşekkür ediyoruz. Bu tür mailler aldığımız zaman da çok sevindiğimizi bir kere daha söyleyelim. Bize bir mail atmış. İzninizle hızlıca okuyayım gönderdi şeyi. Tekila hakkında eksik ve hatalı verdiğiniz bilgiyi düzeltmek isterim demiş. Agave kurt cinsi değil kaktüs cinsidir. Tekila içindeki kurta gusano denir diyor. Tek ile yaygın bir yanlış inanışla kaktüs rakısı diye bilinse de asıl ham maddesi olan agave, Türkçe'de sabır veya sabırlık olarak adlandırılan Nergisgiller familyasındandır. Olgunlaşması 8-12 yıl arası sürer. Kurak ve yüksek iç bölgelerde yetişen agave yeterli olgunluğa ulaştığında dış yaprakları kesilip atıldıktan sonra dev bir ananası andıran kök yumrusu doğranır. Bitkinin iç kısmının ağırlığı 30 ila 100 kilo arasında değişmektedir. Doğranan iç kısım buhar basıncıyla haşlanır, soğutulup yıkanır. işte presten geçirilerek suyu elde ediliyor. Maya, şeker, fermentasyon ondan sonra damıtım meselesi meşe fıçılarda meşe fıçı değil tabii meşe fıçılarda dinlendirilerek veya hemen şişelenerek satılıyormuş bir sürü damıtılmış içki de aslında bu yıllandırma siz çok elit bir insan olduğunuz için bileceksiniz minimum 3 evet. yıl mutlaka yıllandırılır. Tekila direkt de şişeleniyormuş Tonguç vuralım söylediğine göre. 1-2 ay dinlendirilmişine Silver, 2-6 aya reposado ve 1-3 yıl arası dinlendirilmişine de aneho deniyormuş. Aneho zaten İspanyolca'da e, yaşlanmış, yıllandırılmış demek. E, bir de içinde kurduğu olan kaktüsten yapılma tekila mesal tariflemiş Sayın Vural. E, o kurda da gusano dendiğini bir kere daha yazmış. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu faydalı bilgiler için. Evet ben de buradan e, bu bilgiler ışığında Tekiley gusano kadar içmeyin <gülüyor> derim. Peki. Bugün Çok ilginç bir Şarkı listemiz var Diyeceğini Lafı dolandırmadan Çok net bir şekilde anlatan Bir grup sanatçı Dinleyeceğiz arka arkaya Birincisi sizin seçip getirdiğiniz Bir eser Robin Williams'tan. Evet İngiliz bu İskoç <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bunların hepsi İngiliz Niye? Çünkü İngiltere bir kıta Kendi içinde küçük de olsa Ada kıta Hepsine İngiltere diyoruz İçindekilerin hepsine de İngiliz diyoruz Biz kendimizi yani ben tek başıma Peki ee, İşte o şekil O zaman hiç uzatmadan çalalım ee, bayağı detaylı bir eser Dinleyeceğiz Robin Williams'ın 2003 yılında çıkan Skirting the River Road albümünden dinliyoruz Shepherd's Tune Evet Robin Williamson'dan Shepherd's Tune e, dinledik. E, Blok Bunu özümsemesi biraz uzun sürecek. E, biz onu özümserken dinleyicilerimiz başka bir şey özümsesinler. E, aynı derecede ağır bir eser geliyor. Daha önce de programımızda yer verdiğimiz The Lonely Island'dan e, 2010 yılında çıkarttıkları Incredible albümünden geliyor. Shrooms. The Lonely Island Shrooms dinledik. Nefis bir parça. Tarlar. Bir parça. Evet. Değil mi? Tar. Doğru cevap Shrooms, tarlar. Evet. Mushroom mantar olduğuna göre... ...shroom, tar, tar, tar. Shrooms, tarlar. Evet. Evet. Bu dil konusunda yatkınlığınız olağanüstü. Bir e, nisan e, bir insan. Bir insan. <gülüyor> evet. Sırada... ...Amerikalı bir müzisyen var. Foley. Şimdi bu çok ilginç bir adam... Ee, Joseph McCrary Jr. Evet. E, bu, kimdir bu? Nedir? Hemen hızlıca açıklayayım. E, evet. E, Miles Davis grupta <gülüyor> e, bir süre çalmış. E, Miles Davis grubuna bir gitarcı arıyor. Fakat e, döneminde beraber çalıştığı gitarcılardan farklı bir çalış tarzı olsun istiyor. <gülüyor> hem funky olsun, hem blues geçmişi olsun. Yanında ee, bir beni mutlaka olsun. Olsun diyor. E, Foley geliyor. Foley ne yapıyor? Foley gitar çalmıyor. Foley'nin de bir bas gitar var. Fakat bas gitarını gitar mantığıyla çalıyor. Gitar pedallarıyla çalıyor. Bir oktav e, ince akor edilmiş bir... Evet. E, zaten grupta bir ekstra basçı da oluyor. Foley patlarsa diye mi? E, yok o basları çalıyor. Foley gitar olarak çalıyor basını. Anladım. Derken bu basını nasıl çaldığını gösterdiği bir parça seçtim ben. Peki. Seven Years Ago yani geçmişten günümüze adlı albümünden Black Dog adlı parça. Led Zeppelininkiyle karıştırılmasın ya da karıştırın bana ne? <gülüyor> Evet efendim Folly'den dinledik Black Dog, şarkının finali olağanüstüydü burada. <gülüyor> evet yani yanlış anlaşılma olmasın burada masadan kesilmiş değil. Şarkı Başka böyle bitiyor. Böyle bitiyor. Evet. Zengin kalkış dediğimiz. Evet en sevdiğimiz final. Sırada RJD2 var. Sibel Özdoğan'a buradan saygılarımızı gönderelim. Çünkü kendisinden öğrendiğim sanatçıları çaldığımız zaman hadi yine iyisin bak. Şeklinde bir uyarı ile karşılaşıyorum <gülüyor> ben programdan sonra. O yüzden adını alalım. RJD2'da e, gerçek adı Ramble John Cron. Ne güzel bir is isim varmış. Okumuştum ama telaffuz edince daha güzel geldi. Ramble John e, RJ yani takma adıyla. 1976 doğumlu Amerikalı bir işte prodüktör, şarkıcı, müzisyen. E, Çocukluğundan e, bir robot olmak istemiş. Aynen öyle. E, kendisine RJD2 adını takmış. Onun da 2007'de çıkarttığı The Third Hand albümünün açılış parçasını dinliyoruz şimdi. Adı Intro. RCD2'dan dinledik. The Third Hand albümünün introsu. Yine üzerine saatlerce düşünebileceğimiz bir eserdi. Evet. Bu akşam programın kapanışını da deniz canavarlarından bahsederek yine RCD2 ile yapacağız. Deniz canavarı derken isterseniz bugün için yani bugün doğmuş çocuklar için bulduğum iki tane ismi söyleyeyim. Programımızın olağan köşelerinden biri. Canav Ar. Hayır kız olursa irde de. ...erkek olursa Ceday. Ceday ismini... ...ben kendim bulmadım. Bir tanıdık geldi ama. <gülüyor> evet, Ceda ismini... ...kendisinden bahsetmemizi... ...istemeyen bir kişi... ...buldu. Ben çok beğendim. O yüzden not aldım. Bir soda olsaydı bozayla içseydik... ...diye evet. kapatıyorum. Peki. Bu konunun detaylarına sonra tekrar geleceğiz. Bu söyleyeceği şeyi... Doğrudan söyleyen sanatçılar dizimize bu akşamlık son bir şarkıyla son veriyoruz bu programımızın beşinci şarkısı bir rekora imza atmak üzereyiz burada 13. dakikamız ve beşinci şarkıya girmek üzereyiz. Sırada e, Ensemble Modern var. Evet, e, Frank Zappa eserlerini kendilerince yorumlamışlar. E, Frank Zappa da geç döneminde biliyorsunuz klasik müziğe e, yönelmişti. E, bu albümden What Will Rumi Do Peki Ensemble Modern'in 2004 tarihli Ensemble Modern Plays Frank Zappa albümünden geliyor Ensemble Modern'den dinledik. What Will Rumi Do? Fakat bu parçanın bitişi daha önce dinlediğimiz bir parçaya çok benziyor. Dikkat ettiniz mi? Yok. O da böyle çat diye. Balık hafızası. annemin deyişiyle kesik baş gibi bitti. Evet. Balık hafızası demişken deniz canavarlarına bağlayacağım oradan balık. Bakın yine radyoculuk tarihine evet. adımı altın harflerle yazdırıyorum. Kıvrak zeka. Teşekkür ederim. Deniz canavarları tıpkı müzik gibi iki ayrılır. Nasıl? Ee, sevmediğimiz, saldırgan, dehşet saçan, tiksinç canavarlar. Bunlara Hollywood'da sık sık rastlarız. Ee, bunlar bir grup serseri pirana olabilir veya kafa yemiş bir e, köpek balığı olabilir. Sonunda da ölürler zaten bu canavarlar. İnsanoğlu her zaman kazanır. Bir de sevdiğimiz deniz canavarları vardır. Mesela? Ahtapot Pol. Evet şimdi niye öyle diyeceksiniz biliyorsunuz futbol üzerine çok ciddi bahis sistemleri var dünyanın her tarafında Ahtapotpol'de dünya kupasında maç sonuçlarını bildi Şimdi Ahtapotpol yüzünden para kaybeden insan e Ahtapotpol bir deniz canavarı aslında e, havuz canavarı daha çok ama e, Ahtapotpol'ün e, futbol konusunda e, tahminler yürütebileceğine inanmıyorum ama bu olayın aslında kuantum fiziğiyle çok alakası olduğunu düşünüyorum. Yani bir olayı e, gözlemleyen kişilerin olay üzerinde e, yönlendirici etkisi olması durumu. Hmm. Bu durumda ahtapot polü izleyen ve ahtapot olmayan pol <gülüyor> sanırım kendi ismini verdi. Yani o, o kişinin ismini bilmiyorum. Yani bir ahtapot pol adını veren kişi zaten nasıl bir kişidir o ilginç. Diyor mesela ben, benim bir ahtapotum olsa ben mesela Güray ismini mi veririm? Vallahi gururdu yardımcı. Ahtopik falan gibi derselim. Ahtopik. <gülüyor> yani şu anda aklıma evet, o geldi. -tomik bir ahtapotumuz. O zaman isterseniz tıp köşemize geçelim. Geçelim varsa bu hafta bahsedeceğiniz bir şey. Bahsedeceğim. E, kısaca üzerinden geçeceğim bir şey var. Aspirin. Evet, devam edelim buyurun. Peki sırada David Torn var. Amerikalı besteci ve gitarist. Evet, David Tone gitardan gitar dışında sesler çıkarmasıyla ünlü bir kardeşimiz. İşte gitarını 220 volta bağlıyor. Ondan sonra testereyle belli bölgelerini keserken çıkardığı sesleri kaydediyor. Hatta piyanoyla çalıyor, gitarmış gibi yapıyor gibi deneysel halleri var. Evet. Benim önümde bir biyografisi var şu anda notlarımda. Fakat sizin de önünüzde hep gerçek bilgiler oluyor. Benim burada <gülüyor> e, salladığım her şey ortaya çıkıyor. Evet. Ee, David Thorne için diyor ki organik harmanlama ve elektronik e, akustik manipülasyonlar ile e, bir yandan çevirerek okuyorum eklediğim için kusura bakmayın. Sağdan sola mı çeviriyorsun? <gülüyor> Sağdan sol çeviriyoruz. Kupür Evet. Ee, bunun yanında atmosferik e, ve belli bir dokusu <gülüyor> ve belli bir dokusu olan çok enteresan performans teknikleriyle ve armonik zenginliğiyle bilinen e, gitarist diye uzun e, biraz da kötü yazılmış. Ben aslında çok güzel çevirirdim de. <gülüyor> <gülüyor> Yazık. <gülüyor> <kötü>. <gülüyor> Tabii en başta kötü yazmışlar. Peki şimdi David Torn'un 1995'te çıkarttığı. Tripping Over God. Yani albümünden. Allah'a sataşmak, Allah'a evet. bozulmak falan gibi. Evet. <gülüyor> Thought of Many Georges. Yani e, dün gece e, Rüyam'a aksakallı bir George girdi adlı parçayı <gülüyor> dinliyoruz. Dinleyelim.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 David tornun Tripping Over God albümünden Thoughts of Many Georges, George'un Kafasından Neler Geçiyor isimli eseri dinledik. Ee, bir sonraki şarkımıza geçmeden ve sizin e, Frank Zappa getirmenize yaptığım misillemeyi anlatmadan önce e, bize nasıl dinleyicilerimizin ulaşacağından hızlıca bir bahsedelim. E, çünkü dinleyicilerimiz bize ulaştığı zaman çok mutlu oluyoruz. Evet. Tıpkı geçen hafta Tonguç Vural'ın Tekila hakkında yaptığı gibi bize lütfen müzik iki ayrılr gmail.com adresine yazın canınız ne istiyorsa onun hakkında yazabilirsiniz ayrıca müzik iki ayrılr.tumblr.com isimli blog sitemizden hem programın eski bölümlerini dinleyebiliyorsunuz çaldığımız şarkıların listelerini ve stüdyoda çektiğimiz saçma sapan fotoğrafları oradan paylaşıyoruz bize ayrıca o site üzerinden soru Sorulabiliyor. Elimizden geldiğince onlara da cevaplamaya çalışıyoruz. Bu arada çalışıyoruz. ben e, bana şahsen ulaşmış olan dinleyicilerimizden e, Uğur Su'ya, teşekkür etmek istiyorum, e, kapımıza kadar gelip e, bir damacının su alana e, bir fıskiye bedava diye bir mesaj vermiş. Tam konu yani programla içeriğini, ilişkisini anlayamadım ama yine teşekkür ederim. Deniz canavarları yapacağımızı duymuş olabilir. Ee, ayrıca Facebook'ta da Müzik İki Yerlilir diye bir sayfamız var Oradan da bize ulaşabiliyorsunuz Bütün bunları yanında Müzik İki Yarlılır.tumblr.com'un içerisinde şu anda bir anket var Mart ayı içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 17 Mart'taydı ee, Açık Radyo Dinleyici Destek Haftası içerisindeki Müzik İki Yerlilir bölümü Özel bir bölüm olacak Bu bölümde Renkli olacak o bölüm Evet o bölümde yapacağımız renkli şeyin ne olacağını dinleyicilerimize Danışıyoruz. Orada bir anket var. Ona da katılırsanız sizin de görüşünüzü almak isteriz. Evet. Derken... Bir adet e, şanslı ya. dinleyicimiz de bu ankete katılmış olanlardan... E, ...o programı e, tam olarak izleyebilmesi için e, 3D gözlük sahibi olacak. Harika. E, şu, ayrıca az önce... Tumblr.com'a gelen bir soruyu da hemen paylaşalım. Korkunç deniz canavarlarına Kayseri'den Orkun Selçuk bir örnek vermek istemiş. İnsanın denizde yüzerken üzerine doğru emin bir şekilde gelen beyaz pazar poşeti deniz canavarı kategorisine girer. Şahsen beni çok geriyor demiş. Orkun Selçuk'a da teşekkür ediyoruz. Benim doğru burada... hatırlıyorum değil mi? Orkun Selçuk'un bize ikinci ulaşıyor. Evet Kayseri'den. Ben bu yalnız şeyi... E, e... Poşet hakikaten korkunç bir şey. Denizde olmasa da korkunç. Ama beyaz olması şart mı? Mesela başka renk olsa. Benim kedimin adı poşet biliyorsunuz. E, korkunç yani, zaten. Korkunç hayvan <gülüyor> gerçekten. O da beni geriyor. Ve beyaz bak. E, o zaman e, isterseniz ben e, ikinci tıp köşesine <gülüyor> geçmek istiyorum. Yoksa geçmeyeyim mi? Daha Birincisi çok tuttu. Evet. Açık radyodun santrali kilitlenmiş diyor. Ne aspirin mi? Evet, Şimdi e, beni rahatsız eden bir konu var. Ee, bazı insanlar insanlardan bir kısım. <gülüyor> belli bir bizde de insanlar. insanların e, belli bir sayısı. Peki. Ee, diyorlar ki e, ben ilaç kullanmam. Evet. E, çünkü ben işte vücuduma kimyasal bir şey sokmak istemiyorum. Ben doğal şeyler kullanmak istiyorum. Yani Vitamin alacaksam efendim portakaldan alırım. Peki portakaldan aldığınız vitamin kimyasal bir şey değil mi? Zaten yediğimiz içtiğimiz her şey karbon kimyasının içinde yer almıyor mu? Bir argümanınız varsa bari doğru olsun diyorsunuz. Sentetik kimyasallardan. Bahsediyor. Zaten sen, sentetik bir şey yeme imkanı olacak. Mesela plastik yiyemiyoruz. Plastik vitamin diye bir şey yok. <gülüyor> vardır belki. Varsa benim diye haberim? <gülüyor> Peki. Bitti mi tıp şemiz? Şimdilik. Şimdilik. Kim bilir belki daha bu gece başımıza neler açacak. Sırada e, Frank Zappa'nıza yaptığım misilleme var. Aa, hem de çok iyi yapmışsınız. Yaparım. Siz e, Ensemble Modern getirmiştiniz Frank Zappa çalarken. Ben dünyanın en iyi gruplarından biri olduğunu iddia ettiğim Grand Funk Railroad. Katılıyorum. Getirdim. Grand Funk Railroad, 70'lerin çok ünlü Amerikan rock grubu. Bu albümün şöyle bir özel yeri var. Grand Funk dağılmak üzere, 1975 sonu, 76 başı eğer yanlış bilmiyorsam. Elemanların birbirleriyle ilişkileri çok iyi değil. Artık bırakmak üzereler. Frank Zappa da Grand Funk Railroad'un olağanüstü bir grup olduğunu Düşünüyor. Aynı bizim gibi. O da elit bir insan olduğu için. Ee, ve diyor ki ben sizinle bir albüm yapmak istiyorum. Prodüktörlüğünü ben yapacağım. Bir yandan da şöyle bir iddiası var. Grand Funk Railroad'un hiçbir albümünde potansiyelinin tamamını kullanmadığını düşünüyor. Zaten bu albümü yaptıktan sonra 1976'da beraber Good Singing, Good Playing diye bir albüm yapıyorlar. Ve diyor ki işte Grand Funk'tan çıkabilecek en iyi ses budur. Budur. Grand Funk elemanları da bu süreç içerisinde bir arada kalmayı beceriyorlar. Ama albüm maalesef yeterli olmuyor. Albümden sonra dağılıyorlar. Hatta bir gece Frank Zappa sabah 6'ya kadar bunlarla konuşup Dağılıyor. dağılmamaları gerektiği tam da bu noktada size bir anımı nakletmek istiyorum. Buyurun. Ee, lise yılları, e, ben devamlı plak alıyorum, plak değiştiriyorum. Ee, bir adet e, Grand Funk Railroad albümü alıyorum. Ee, eskiden yani bizden önceki jenerasyondan kalma bir yöntemle de e, şöyle bir alışkanlık vardı. Plaklara herkes kendince bir imza atardı. Kimisi köşesini keser, kimisi minicik bir böyle bir dikdörtgencik çıkarır. Kimisi plağın ortasına bir isim yazar. Böyle bir alışkanlık vardı. Böylelikle plaklar kime aitti bilinsin diye. Benim de Good Singing Good Play adlı Grandfang plağımın köşesi kesikti. Evet. Ee, ben yapmadım ama e, öyle gelmişti bana. Daha sonra ben bu plağı götürüp e, başka bir plakla değiş tokuş ettim. E, i̇şte ne zaman 90'lar başları o civarlar. Bir anımı anlatacağım deyince benim de bir anımı anlatacağınızı tahmin evet. etmemiştim. Daha sonra aradan yıllar geçti. Sizle tanıştık. E, evinizde siz bana ki bak bende ne var. Ve benim o yıllar önce değiştirmiş olduğum plak evet. ortaya çıktı. İşte e, çok elit olduğumuz <gülüyor> için i̇şte, bu akşam biraz fazla altı içistim ama işte çekiyor. Evet bu e, iki şekilde özetlenebilir. E, bir tanesi işte elit Enerjiler birbirini çekti. Bir de işte şey şeyi şey de bulur. <gülüyor> Öyle de özetlenebilir evet. E, bu Grand Funk Railroad albümü dediğim gibi 76 tarihli Good Singing Good Playing e, prodüktörlüğünü Frank Zappa yapıyor. Bir şarkıda vokal bir şarkıda da lead gitar görevini üstlenmiş. Bizim şimdi çalacağımız şarkıda e, gitar çalıyor kendisi. Daha fazla uzatmadan dinleyelim. Hmm. Out to get you. Grand Funk Railroad ve Frank Zappa dinledik. Out to get you. Ee, bu arada mailler gelmeye devam ediyor. Deniz canavarları konusunda evet. ıslanıp bacağı yapışan gazete geldi biraz önce. Ee, ben de e, kendi karşılaştığım deniz canavarlarından lar lar, lar. lar, lar, lar. E, Deniz canavarlarından örnekler vermek istedim. Kişisel e, tecrübenizden. Tabii. tabii. Bir sürü canavarla karşılaştım. <gülüyor> Hatta e, canavarlığa giriş 101 eserimde de. eserimde de Bundan sıklıkla bahsetmişimdir. Ee, bu canavarlara örnekler. Şıpıdık derlik, Özellikle üzerinde Malibu yazar. <gülüyor> ee, çıkardığı sesle e, insanın evet, kulağından girip beyin zarına hasar verir. Ee, Sinsi bir canavar. Evet. Daha korkunç bir canavar. Ee, mesela kalktınız tatildesiniz. E, deniz kenarına indiniz. Ortalıkta boş gözüken bir sürü şezlong. E, şezlong var. Fakat hepsinin üzerinde biz buraya daha önce geldik de bilmem nereye gittik geri geleceğiz anlamında bırakılmış havlular vardı. İnsan yoktur ama havlu vardı. İşte o havlular. Onları geceden bırakıyorlar bence. İşte. E, diyelim buldunuz e, bir tane boş havlusuz canavarsız bir şezlong. Yattınız. E, denize girdiniz çıktınız. Böyle bir hafif uyku bastırdı. O sırada. Eğer bir tatil e, ne kulübü nesi tatil nesi köyü, köyü. ben elit bir insan olduğum <gülüyor> için <İşte, gülüyor> tatil köyü, kasabası diye tatil şehir e, e, neyse işte orada tam böyle uyku geldi böyle tatil içiniz geçecek birisi gelir işte birazdan şöyle bir aktivitemiz var işte ping pong turnuvası düzenleyeceğiz yok işte çember çevireceğiz falan diye gelip sizi durdurduklar. biz biliyoruz da mı oynuyoruz ne olur. Evet. İsminizi yazdırın falan. Bunlar da deniz canavarlarına örnek. Ama gerçek deniz canavarları mesela piranha var gibi yani organize deniz canavarları e, bu tür yerlerde çocuklu aileler vardır. <gülüyor> evet. e, bunlar zaten daha gelmeden e, gelecekleri belli olur. Uzaktan bir takım gürültüler gelmeye başlar. Evladım ben sana öyle, öyle böyle. <gülüyor> falan diye bir şeyler gelir zaten e, insanın sinirleri o anda gevşer. O çocuk sizin şezlongurunuzun etrafında döner. Çocuğun verdiği zarar beni çok rahatsız etmez. Çünkü sonuçta çocuk istediği her şeyi yapabilir. Ee, ben de çocuk oldum herhalde. Zannetmiyorum ama evet. <gülüyor> beni rahatsız eden tatile gelmiş denize girmekte olan çocuğa uzaktan müdahale eden kadın, annesi. Evladım denize girme boğulursun. Niye getiriyorsun? Koşma düşersin. Kumla oynama bir yerine kaçar. Dondurma yeme üşütürsün. Peki. Peki bu çocuk buralara ne yapmaya geldi? Sanıyorum bir şey yapmama üzerine olan. O aileler için Evladım, hemen... Evladım hiçbir şey yapma. mı? O aileler için hemen müthiş bir tatil beldesi öneriyorum. Deve Kuşuk Yasaklar <gülüyor> oyunundaki tatil kampı. Zeki Alasya tarafından yönetilen. Pekala. Aa bir dakika. Bu tür e, kadınlara... Denizle bağlantılı olarak Ben deniz anası ismini vermek istiyorum <gülüyor> Peki Benim de vardı bir tane deniz canavarım ama Sizinki kadar e, Acayip bir çalışma değil benimki benim, benim en korktuğum deniz yaratığı Deniz kestanesidir Çünkü Verdiği zarar o kadar asap bozucu ki Mesela Köpek balığı gelse öldürür Bacağını kopartır falan böyle, Çok maşör ...işte hastanelik falan filan... ...veya ölümle sonuçlanan bir şeyden bahsediyor. Öbürü... ...tatil keyfini... ...içine eder. Tabii. Daha asap bozucu benim için. Mesela köpek balığı tarafından öldürülmekle bir problemim yok. Gel gelelim o ayağına... ...deniz yıldızı... ...pardon deniz kestanesi... dikeni kaçması çok asap bozucu. Deniz yıldızı dediğiniz böyle... E, deniz ...kırmızı bir halı seriliyor. İşte geliyor... E, Tuvaleti var falan geliyor, denize giriyor, çıkıyor, biniyor limuzine gidiyor, o şekilde. Aynen öyle. Henry Rollins dinleyelim. Henry Rollins dinleyelim. Henry Rollins kimdir? Kendisi e, ağırlık kaldırır, köşe yazıları yazar, filmlerde oynar, e, felsefecidir. Sizin klasmanınızda olmasa da radyo DJ'yı. Radyo DJ'dir. Aktivist. E, aktivist, uyuşturucu karşıtı ve küfürbaz. Ee, çok ünlü bir şarkısıdır. Ee, biz genelde böyle çok e, pop işler çalmamamıza rağmen bu şarkıyı çalmak istedim ben. Weight yani e, kas geliştirme e, adlı albümünden Lire yani yalancı mumun yatsıya kadar yanar adlı parça. Yeah, I know, you've been out there, tried to mix with those animals, and it just left you full of humiliated confusion. So you stagger back home and wait for nothing, but the solitary refinement of your room spits you back out onto the street, and now you're desperate. And in need of human contact. And then you meet me and your whole world changes. Because everything I say is everything you've ever wanted to hear. So you drop all your defenses and you drop all your fears. And you trust me completely. I'm perfect in every way. So I make you feel so strong and so powerful inside so lucky but your ego obscures reality and you never bothered to wonder why things are going so well you want to know why And understanding eyes And I'll tell you things that you already know So you can say, I really identify with you so much And all the time that you're needing me Just the time that I'm bleeding you Don't you get it yet? I'll come to you like an affliction But I'll leave you like an addiction You'll never forget me You wanna know why? Cause I'm alive I see the destructive power of a lie, the stronger than truth. Henry Rollins'in liarını dinledik. İlk defa listemizdeki şarkıların hepsini çalmak konusunda inat ettik. O yüzden hiç konuşmayacak. <gülüyor> hızlı hızlı konuşmadım. Peki o zaman ben yani bunu sormak zorundayım. Buyur. Tam 46 yıldır aklımı kurcalayan bir konu. Ee, ...küçük pencerecikler vardır. Ee, Hı -hı. Onlara vasistas denir. Hı -hı. Ee, onlara neden vasistas denir? Bir daha vasistas küçük pencereye denmez. Ya, yani bir Wasis, şey... Vasistas şöyle söyleyeyim... Ee, ...menteşesi aşağıda olan... ...düşeyde <gülüyor> içeriye doğru... Düşeyde açılan pencereye basistas denir Daha doğrusu o açılım şekline basistas denir ha, Yani bu pencerenin ne olduğunu Bilmeyen biri bir Alman gelmiş Bu nedir diye sormuş değil Yok ama geyiği çok dönüyor öyle Anlıyorum i̇yi günler. iyi günler Sırada kış köşesi var Bu soğuk günlerde içimizi ısıtacak Sıcacık şarkılar çaldığımız köşemizin bu haftaki konuğu Black Rose Ve olanüstü bir şarkı evet, Nefis bir şarkı seçmişsiniz Buyur. Black Crow's Remedy dinledik. Olağanüstü bir şarkıydı. 1992 tarihli The Southern Harmony and Musical Companion albümünden geldi. Evet. Grubunda ikinci de bu. Şimdi sırada kim var? Utelemper var. Utelemper. Evet, e, Illusions albümünden. Ich bin die Feche Lola. Yani Hafif Meşrebin <gülüyor> anlamında <gülüyor> bir parça. Peki, ünlü Alman şarkıcı Utelemper'den dinliyoruz. dinemiyemiz. Me call me naughty low Why this girl on earth at home might be a no it's worked for all it's worth. <laughs> Now I tell you a secret, don't hammer on my key. O ik in die Utelemper'den dinledik. Ich bin die Fechelur'la şarkı İngilizce olmasına rağmen Almanca isimli bir şarkı söylemiş kendisi. Kariyeriyle ilgili en önemli noktayı da hemen belirtelim. 2007'de bizde de şu anda yeni sonuçlanmış yok böyle dans yarışması var ya. Dancing Hı -hı. with the Stars yarışmasının Alman ayağında. Alman ayağı derken. Ayak bildiğimiz. Orada jüriymiş. Kendini bütün kariyerinde buna indirgedim. Pekala hızlı bir şekilde toparlayalım. Müzik 2 Yarlılır'da e, bugün konumuz Deniz Canavarları'ydı ve konuyla ilgili bir şarkı ile kapatacağız bugünkü programımızı. E, 18 bölümü geride bıraktık. E, lütfen bize müzik2yarlılır.gmail.com'a yazın. müzik2yarlılır.tumblr.com'da e, web sitemizi ziyaret edip. Yazılır mümkün. 17 Mart'taki özel yayınla ilgili ankete katılırsanız pek seviniriz. Oradan bize istediğiniz her şeyi de sorabilirsiniz. Çünkü programın bu interaksiyon ve özellikle görsellik kısmına görsellik, çok evet. görsellik bu programda çok önemli bir yer tutuyor. Evet. Peki benim söyleceklerim bu kadar. Senin var mı başka bir şey? Yok. O zaman iyi Peki, akşamlar e, diliyip. RJD2'um e, 2010 tarihli The Colossus albümünden Dev Mürekkep Balığı ile size veda edeceğiz. E, Giant Squid. Ben Sky Ben de Tanju. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya ee, acık o EQ'lar vardı. Hatırlar mısın? Ecolizer. Yok canım. Bu yapılır bu taksitler de falan. Bazı Aa evet. Hatırlarım.